Allahü Aksen bir önceki dersimizde dedi ki, ehl-i Sünnetin telakki kaynaklarından olan Sünnete karşı Sünneti kabul etmeyenler veya Sünnetle problem yaşayanların bir takım delilleri var. İlk iki dersimizde Kur'an ı e dayalı olan delillerini zikrettik değil mi? Birinci olarak dedik diyorlar ki Kuran'ı ı Kerim her şeyin açıklayıcısıdır. Her şeyi tafsil etmiştir. Allah Azze ve Celle onda hiçbir eksik bırakmamıştır. Bu onların bir şüphesidir dedik sünneti. O zaman sünnete ne gerek var? Değil mi? İkinci olarak dedik diyorlar ki Allah Kuran'da sadece Kuran'ı koruduğunu söylemiştir. Eğer sünnet de hüccet olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle sünneti de korumuş olurdu, değil mi? İkisine de Allah muvaffak ettiği kadar cevap verdik. Üçüncü olarak da bunlar sünnetten bir takım deliller ile sünnetin hüccet olmadığını ispat etmeye çalışmışlar, tamam? Tabi e, burası çok ilginç değil mi? Yani bu muhatabın aklında problem olduğunu gösteren en büyük delillerden bir tanesi sünnetten bazı delillerle sünnetin hüccet olmadığını e, dair şey getirmişler deliller getirmişler. Zaten konu içerisinde göreceksiniz. Yani konu içerisinde burası biraz uzayacak yani belki dört, beş, altı ders de olabilir. Birçok konuda mesela diyeceğiz ki bak bu rivayetin, bu zikretikleri rivayetin hemen altında şöyle bir rivayet var. Yani hemen üstünde şöyle bir rivayet var. İşte iki bab sonra şöyle bir rivayet var. Yani mesela bir kitaptan delil getirmişler diyelim. Veyahut da örnek veriyorum. Diyelim ki bir imam bir kitapta Mesela sünnet inkarcılarının görüşlerini ifade eden ama onların yanlış olduğunu bak şöyle rivayetler de var diye bir bab açmış örneği. O baptan ve o kitaptan o alime dayanarak sünnetin hüccet olmadığına dair nakil yapanlar e, olmuş işlerinde. Sünneti inkâr edenler. Bunlar hepsi konunun içerisine gelecek. Evvela 3. oldu bu değil mi? Bugünkü dersimizle beraber 3. olarak. Sünnetin lügat, ıstılah ve kelime yönünden bir şüphe üretmişler. Yani zaten biliyorsunuz, daha önce de söylemiştik, işte normalde <gülüyor> insanoğlunun dedik kulluğunu iki şey bozar, değil mi? Birincisi şüpheler, ikincisi de şehvetler. Şüphe de şehvet de virüs gibidir. Yani bir defa insana bulaştı mı daha kurtulmak mümkün değil. Artık insan aklı, selimi kaybediyor. Selim fıtratı kaybediyor. Her bir şeyden kendi inandığı şeye bir şeyler bulabiliyor. Yani her baktığı şeyden kendi inandığı inanca veya şüphesine Kendince delil bulabiliyor. Sünnet inkarcıları da bu durumda olan insanlar. Yani şüpheler tamamen tasavvurlarını ve itikatlarını yerle bir etmiş. Dedi ki üçüncü şüphelerini Sünnetin kelime anlamından, sünnetin ıstılah anlamından ve sünnetin kelime olarak sünnet kelimesinden bir şüphe üretmişler. Tamam mı? Bunu başlık olarak yazalım çünkü konu geniş tek tek anlatacağız. Şimdi öncelikle sünnet kelimesi Arap lügatında hangi manalara gelir? Arap lügatında sünnet kelimesi hangi manalara gelir? Onu söyleyelim. Birinci olarak sünnet kelimesinin Arap lügatındaki en belirgin manalarından bir tanesi nedir? Takip edilen yol değil mi? Takip edilen yol. Niye sünnete takip edilen yol denmiş? Yani sünnet kelimesi niye böyle bir şeye itlak edilmiş? Takip edilen yol yani sünnet dediğimizde Takip edilen, devam edilen yol. Tabi bunun içerisinde ne gibi? Örf, adet değil mi? Örnek alınan şahsiyetler çünkü bunların çizmiş oldukları yol takip edilen yol olduğundan dolayı değil mi? Çünkü Arap lugatında senne kelimesi, senne kelime olarak sabbe manasına da geliyor. Sabbe ne demek? Sabbe, dökmek değil mi? Sabbel ma'a dediğimizde suyu döktü değil mi? Sabbe elme ma'a. Senel ma'a dediğimizde de aynı manaya gelir. Senel ma'a dediğimizde yani eşittir sabbe el ma'a manasına gelir. Yalnız şimdi biliyorsunuz Arap lügatında aynı manaya delalet eden kelimeler her yönden aynı manaya delalet etmezler, değil mi? Her kelimenin delalet ederken diğer kelimeden mutlaka bir farkı vardır. Yani mesela diyelim örnek veriyorum. <gülüyor> Nazara ile basara İkisi de aynı manaya dellet ediyor değil mi? Aslında aynı, aynı mâneye dellet ediyor ama birbirinden mutlaka ayrıldıkları bir fark var. Öyle değil mi? Birbirlerinden mutlaka ayrıldıkları bir fark var. Nazara göz ile görmeye denir değil mi? Basara daha geniş bir manası var. Göz ile görmeye itlak edildiği gibi bununla beraber uzun görüşlü olma, geniş görüşlü olma değil mi? Mesela çok e, böyle ferasetli, uzağa görebilen, iyi düşünen bir insan için nazir denmez değil mi? Basir denir. Basiret sahibi edinir. İkisi de aslında aynı manaya derlet de lakin birinin mutlaka diğerinden bir farkı var. Sennâ ile sabbe de böyledir. Yani ortak derlet ettikleri mana suyu dökmektir. Hangi su dökmeye sennâ etlâ? Sabbe mutlak su dökmeye atlâk edilir. Yani mutlak olarak bir adam su döktü. Ama sennâ suyun peş peşe kesintisiz ve yumuşak bir şekilde dökülmesine adlak edilir, tamam? Bak X'in ortak olarak devlet ettiği mana, suyu dökmektir. Senne'nin sabbeden fazlası nedir? Sabbeden fazlası peş peşe, yani ara vermeden suyu dökmek ve yumuşak bir şekilde dökmek, tamam? Şimdi farz edelim, diyelim ki siz şurada, ben bu suyu sürahi, bak burada, şu suyu döksem, tamam? Yavaş yavaş döksem ne olacak? Bu su kendine bir mecra edinecek ve bu mecrada akıp aşağıya dökülecek. Masadan aşağıya dökülecek değil mi? Yani şuradan ben suyu şu şekilde dökersen peş peşe hiç ara vermeden ya böyle ya böyle ya böyle üç yoldan birinde su peş peşe bir mecra izleyecek. Ak akıttığım her su ondan sonra sanki akıllıymış gibi o bir önceki su damlacıklarının gittiği mecradan oluşacak. Bak bir yol oluştu değil mi? O dökülen sudan bir yol oluştu. İşte su yol oluşturduğundan dolayı sünnet kelimesini daha sonra takip edilen yol İzlenilen yol, devamlı olan yol manasına atlak etmiş Araplar. Anlaşıldı ve en belirgin manası da budur. Yani lugatta birinci akla gelen manası da budur. Başka sünnet ne manalarına gelir mesela? Bu birinci manası, en belirgin manası. Parlaklık anlamına gelir. Tamam Parlaklık anlamına gelir. Yani Arap cahiliyesinin şiirlerinde parlak olan yüzlere sünnet kelimesini etlak etmişler Araplar mesela. Başka ne manasına gelir sünnet? Ee, bir şeye önem vermek manasına gelir. Mesela sennel bile dediğimizde sennel bile. ne demek bu? ey ahsene riayetaha yani onun bakımını güzel yaptı. Ona önem verdi. Ona ihtimam gösterdi anlamında senne kelimesi kullanılır. Mesela sennel emre dediğimizde sennel emre ey bu. demek Hı. ki sünnet kelimesi bir de bey, beyan manasına da kullanılıyormuş, tamam senel emre ey beyene el emra manasına. Birinci manası dökmek, ikinci manası dedik parlaklık, üçüncü manası bir şeye ayet göstermek, önem göstermek, dördüncü manası bir şeyi açıklamak, değil mi? Beşinci manası bir şeyin üzerine devam etmek. Senne senne ala şeyin ey devam etleyi yani bir şey üzerine sünnet yaptı demek ey yani onun üzerine devam etti anlamına gelir. Sünne ümmet manasına gelir Arap luguatında tamam Sünnetum minenaz ey ümmetum minenaz yani insanlardan bir ümmet manasına gelir. Sünnet kelimesi tabi olunan misal yani mesela diyelim ki ben bunu bu şekilde yaptım buraya koydum benden sonra da biri geldi bunu bu şekilde buraya koydu benden sonra ben ne olmuş oldum burada Sünnet oldum yani insanların kendisine uyduğu tabi olunan misal konumunda oldu. tamam mı? bunlar ve daha başka olan ama şu, şu an belki yani hemen, hemen hiç kullanılmıyor. Yani. Ee, tabi, manalar sünnet kelimesinin genel şeyleri, sünnet kelimesinin genel manaları. Bu lügat manası, sünnetin lügat manası. Sünnetin ıstılahi manasına gelince, demişti ki sünneti her ilimle iştigal eden alimler, kendi ilgilendikleri yön neyse sünneti ona göre tanımlamışlar. Değil mi? Doğru mudur? Mesela itikat alimleri sünneti niye, ne diye tanımlamışlar? Ma yuqabilur bid'a bid'a'nın zıttıdır diye. Niye? Çünkü onları ilgilendiren olur. Yani onlar için sünnet peygamber aleyhisselatu vesselam'dan kalana bağlılıktır. Bu ister itikat olsun, ister amel olsun, değil mi? Fıkıh alimleri ne demişler? Ma yuqabilur farla demişler, değil mi? Farza mukabil olan diye. Farz olmayan sünnettir ee, demişler. Niye? Çünkü onları ilgilendiren şey neyin kesin olarak insanın üzerine mükellef olup, neyin ise kesin olarak mükellef olmadığıdır. diye. iki ayrı şekilde sünnet tanımlamışlar. Değil mi? Birincisi ne diye tanımlamışlar? Mükellefin fiili olarak sünnet nedir? Yani mükellef fiil yaparken sünneti yapması söylemesi nedir? İşte demişler ki: "Mayum dafu failehu ve la yezmu tarikuhu" demişler. Bir de ikincisi teşri yönünden sünneti tanımlamışlar. Sünnet nedir? Kur'an'dan sonra İslam'ın temelidir demişler. Yani hücciyet değeri olarak, hüccet değeri olarak Kur'an'dan sonra e, İslam'ın ikinci ana kaynağıdır demişler. Değil mi? Vesaire. Yani hadisçiler ee, sünnet dediklerinde neyi kastetmişler? Maudi fe'l-en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem min قول ve fi'l ve takrir ve ve demişler. Değil mi? Peygambere izafe edilen söz, fiil, işte e, takrir yani onun sukut ettiği, gördüğü halde sukut ettiği ve ona izafe edilen e, ahlaki sıfatlar ve yaratılıştan getirmiş olduğu sıfatlardır demişler. Tamam? İstilah manası da bu. Ha. Peki şimdi Şöyle bir soru sorsam size, desem ki niye biz yani lügat manası böyle olan bir kelimeyi alimler veyahut da din şeriat sünnet için seçmiş? Peygamberin sünneti için. Çünkü sünnet nedir? Sünnet müminlere tabi olmuş olduğu yoldur. Değil mi? Sünnet Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Sünnet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine devam etmiş olduğu sözler ve fiillerdir. Öyle de mi? Sünnet Müslümanların kendisini yaptığı zaman onun ile parlaklık bulacakları dünyada ve ahirette aydınlanacakları şeydir. Sünnet nedir? Mesela sünnet Müslümanların tabi olmuş olduğu misaldir. Yani Müslümanlar için pratik misal sünnettir vesaire. Bütün lügat manalarını sünnetin ıstılahi anlamı içerisinde barındırıyor. Öyle mi? Ondan dolayı şeriat sünnet kelimesi yani peygamberimizin fiillerine, dini açıklanmasına sünnet kelimesini seçmiştir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, güzel. Peki şimdi sünnet inkarcıları buradan nasıl bir şüphe üretmişler? ki ya bu normalde bir virüs bir defa bulaşmış bu adamlara. Bak demişler ki, sünnet demek Arap lügatında örf, adet ve yola ıtlak edilir. Örf, adet ve tabi olunan yola ıtlak edilir. Tamam mı? İslam'ın ilk geldiği yıllarda da sünnet dendiği zaman kast edilen şey buydu demişler. Doğrudur. Sonuçta bu din Arapçaymış değil mi? Bak ama dikkat edin nereye getirmiş her şeyi. Bu birinci asırda da böyleydi demişler. ikinci asırda da böyleydi. Sünnet dediğimizde araba dikkat edin arapların örfü ve adeti anlamına gelirdi demişler. İkinci asrın sonunda bazı imamlar sünnet peygamberimizin sözleri ve davranışlarıdır deyince Arapların örfü ve adeti din oldu demişler. Anlaşıldı? Ne kastettiklerini anladın mı? Anlamadım. E niye anlamadım demiyorsun madem anlamadın? Bak, anlamadığınızı sorun ki dersin bir anlamı olsun. Değil mi? Demişler şeydir, ee, bak tekrar söylüyorum. Sünnet demişler, örf ve adet manasına gelir Arap lugatında. Doğrudur. Yani mesela sünnetul evvelin Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Değil mi? Ne demek? Yani öncekilerin bırakmış oldukları yol örf ve adet demek. Tamam Demişler bu birinci asırda da bu manada kullanılıyordu. Yani sünne dedikleri zaman ettikleri nedir? İşte peygamberimizin yaşayan sahabenin örfü ve adeti. Dikkat edin bak. İkinci asırda da bu böyleydi demişler. Sünnet dendiğinde örf ve adet. Daha demişler ikinci asrın sonuna gelindiği zaman bazı imamlar, zaten bütün sünnet inkarcılarının imam Şafii de çok ciddi bir problemi var. İmam Şafii ilk defa Risale'yi yazıp Onlara köklü cevap veren alim olduğundan dolayı sözlü değil de köklü, onun aralarında ciddi bir problem var. Yani hiçbir sünnet inkarcısının kitabı yok ki mutlaka İmam Şafii'ye çatar. İmam Şafii gibiler sünnet Peygamberimizin söylediği söz, yaptığı fiil ve onun takriratıdır dediği anda o güne kadar sünnet sünnet sünnet denen şey birden din oldu demişler. Tabi bak iki asır boyunca ne sünnet deniyordu bu adamların görüşüne göre? Örfe ve adete sünnet deniyordu. İmam Şafi sünnet peygamberin yaptıklarıdır deyince üçüncü asır yani İmam Şafi'den sonra gelenler Araplardan gördükleri bütün örfe, adete hepsine ne dediler? Sünnet dediler yani sanki peygamberin davranışıymış gibi, peygamberin sözüymüş gibi bir toplumun kültürü, bir toplumun örfü din oldu demişler. Anlaşıldı. E demiş ya bu örftür. Örfün dinle alakası yoktur. Yani adam cahiliyeden bir de bu insanlar hepsi küfürden İslam'a girmiş insanlar. Cahiliyedeki örflerini, adetlerini İslam'a soktular. O zaman bir sorun yoktu onlara göre. Çünkü Kur'an vardı. Herkes Kur'an'a göre amel edince örfün çok da bir şeyi yoktu. Örfün çok da bir etkisi yoktu. Daha sonradan demişler. Dikkat edin. Daha sonradan birileri sünnete farklı bir tanım getirince o insanların örfü adeti hepsi birden din olmuş. Şüphe yönü anlaşıldı mı? Herkes anladı değil mi? Anlamayan var mı? Yok. Tamam. Şimdi güzel. E, yani söyledikleri haklı olsa, söylediklerinde doğru olsalar, doğru ortada bir problem var. Yani biz şu bugün din diye, dinin ikinci kaynağı diye bir milletin ve şirkten çıkmış, küfürden çıkmış bir milletin örfünü ve adetlerini din diye ikinci kaynak kabul etmişiz gibi bir mana çıkıyor. Zaten onlara göre de öyledir. Yani bizim kabul ettiğimiz ee, onlar zaten sünnet demezler, mesela sözlü edebiyat derler, öyle değil mi? Sözlü edebiyat yani sözlü edebiyatta varit olduğu üzere işte sözlü kültürümüzde, sözlü mirasımızda, birinci dönem insanının örfünde ve adetinde mesela gibi tanımlar e, kullanıyorlar. Tabi biz buna nasıl cevap vereceğiz? Biz buna şöyle cevap e, vereceğiz. İlk başta ne diyeceğiz? İlk başta diyeceğiz ki Allah size idâet etsin değil mi? Allah size idâet versin. Allah idâet vermeyince işte insanın profesör olması, akıllı olması, zeki olması insanı bir yere getirmiyor yani değil mi? Bak birinci olaraktan en büyük problem şudur. Yani mantıklı olarak olaya yaklaştığımız zaman. Birinci dönemde bir örf ve adet var. Üçüncü dönem Müslümanları bu örfe ve adete sünnet demişler öyle mi? E hani Kuran her şeyin açıklayıcısıydı? Kur'an niye madem onların örfüne itiraz etmedi o zaman? Yani bir örf var, bu insanlar bir örf yaşıyorlar, öyle mi? Ortada bir örf var. Siz de diyorsunuz ki Kur'an hiçbir ma مَا فَرَّتْنَا فِي bir مِنْ Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Madem bugün eğer Allah onların o örfünden razı olmuşsa, sukut etmişse tamam bize de yeter o zaman. Allah'ın razı olduğu bir örf, Allah'ın razı olduğu bir sistem, Allah'ın razı olduğu bir adet bize de yeter, size de yeter. Yok eğer Allah bundan razı değilse, bu Allah'ın kitabını zedeliyorsa, bu Allah'ın kitabının anlaşılmasına bir engelse o zaman Allah niye onların bu şeyine müdahale etmedi? Öyle mi? Madem birinci ve ikinci fikir olarak öne sürdüğümüz fikirlerden madem Kur'an bize yetiyor, madem Kur'an her şeyin açıklayıcısıdır مَادَمُ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَنْدِرْ Yani mufassal bir şekilde indirmiştir. Bu kadar önemli bir mevzuyu mu es geçmiştir Kur'an? Yani kendinin anlaşılmasının önünde engel teşkil eden bir örfü ve adet. Ha demek ki Kur'an'ın bu örfle, adetle bir problemi yok öyle mi? Madem Kur'an'ın problemi yok sizin niye probleminiz var o zaman? Yani ister örf olsun hani tamam sizin dediğinizi kabul edelim. Diyelim ki sünnet diye bir şey yoktur. Bu Peygamber dönemindeki insanların örfünün bize sünnet adı altında yansımasıdır. E Allah bu örften razı olmuşsa, bu örfe itiraz etmemişse size ne oluyor? Öyle değil mi? Yani mantıkın Onların kendi ana mantıklarına gittiğimiz zaman, Kur'an'ın kafi olduğu mantığına gittiğimiz zaman zaten bu nedir? Bu ciddi bir problemdir. Yani yine e, mantıki olarak da e, kendi içerisinde problemli bir görüştür. Anlaşıldı? İkinci olarak da bu söylenmiş olan söz yanlış olan bir sözdür. Niye yanlış olan bir sözdür? Çünkü doğrudur. Bu din Arap lügatıyla indiğinden dolayı elbette bir kelime Arap lügatında hangi manalarda kullanılmışsa o dönem insanı da o manalarda kullanmıştır. Bunda şaşıracak bir şey yoktur. Hatta mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Mesela Sünneti lugat manasında kullanan Peygamberdir. men Mensel nefil İslam'ın Sünneten haseneten, değil mi? Kim İslam'da güzel bir yol açarsa men mensel nefil İslam'ın Sünneten seviyeten. Kim İslam'da kötü bir yol açarsa. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sünneti hangi manada kullanmıştır? Tamam. Letette bi anne senene mankana, letette biğünne senene mankana, kablakum şibran şibran siz sizden öncekilerin yollarına senene mekana kablenkum onların adetlerine bıraktıklarına adım adım tabi olacaksınız diyor peygamber. Peygamber de bu manada kullanmıştır. Öyle mi? Ama o dönemde sünnet dendiği zaman sünnet kelimesi kullanıldığı zaman bunun peygamber aleyhisselatu vesselam'ın sünneti olduğunu insanlar çok rahat bir şekilde anlıyorlardı. Niye? Çünkü peygamberimiz ne demişti? Eee taraktu fikum şey'aini len tadillu ma temesektum bihima. Kitabı Allah'ı ve sünneti ben size iki şey bıraktım. Siz ona tabi olduğunuz müddetçe sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Bak bu kullanım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti istilahya anlamda kullanmasıdır. Öyle değil mi? yani? Kur'anla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselamı bıraktıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela ela inni uutidur Kur'an <gülüyor> ve misla hu demesidir. Değil mi? Buradan insanlar neyi anlamışlar ilk nesilden bu yana sünneti anlamışlar. Yani burada Peygamberimizin Kur'an'la beraber bana verildi dediği şeyi insanlar ne olarak anlamışlar? Sünnet olarak anlamışlar. Mesela Mustafa hadis dersinde bir örnek verdi. Kim söyleyecek örneği? Bu konumuzla alakalı olabilecek bir örnek vardı. Kim söyleyecek? Haccaş ile i̇bn Ömer bir de Ebu-Kilabe'nin içinde olduğu bir rivayet. Hatırlayan var mı? İbn-i Ömer Hacca ne demişti? Sünneti. en اَنْ تُهَجِّرَ بِالصَّلَةِ Değil mi? Ee, Ebu de sormuştu. Yani neyi kastediyor burada? Hani sünnetten kastetmiş olduğu şey ne? Ravi de ona ne demişti? وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَٰلِكَ اِلَّا سُنَّتَهُ Yani onlar sünnet dedikleri zaman Peygamber'in sünnetinden başka bir şeyi mi kastederler? Ee diye. Öyle değil mi? Biz buradan neyi anlıyoruz? Mesela demiştik Enes ne demiş? Enes demiş ki işte e, minet sünneti, sünnettendir ki Değil mi? Kişi dul ile evlendiğinde üç gün kalır yanında, bekar ile evlendiğinde yedi gün kalır yanında. Ravi ne demişti? İstersen de ki, Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki Yani istersem onu Peygamberimizden de nakledebilirim. Biz buradan neyi anlıyoruz? İlk dönem insanının sünnet dendiği zaman rivayetlerde neyi kastettiklerini anlıyoruz? Sünnet dendiği zaman Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini anlıyoruz. Bak şuraya kadarı doğrudur, evet. Bu kelime Arapça bir kelimedir. İlk dönem insanı da, ikinci dönem insanı da, üçüncü dönem insanı da bu kelimeyi lugat manasından kullanmışlardır. Ki kullananlardan biri de kitaptır ve peygamberdir. Değil mi? Sünnete men kad ersenna min kablike min rusulina Senden önce gönderdiğimiz olduğumuz peygamberlerin sünnetidir diyor Allah yani Onların yoludur, onların bırakmış olduklarıdır diyor. Allah da kullanmıştır. Değil mi? وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ Allah'ın kanunlarında sen bir değişiklik bulamazsın yani Allah'ın alışılmış sürekli koymuş olduğu kanunlarda bir değişiklik bulamasın. Peygamber de kullanmıştır bunu. Men sennefel-i İslamiyü sünneten haseneten derken sünneti lugat manasına kullanmıştır. Ama onu lugat manasına kullanmaları her zaman onun lugat manası üzere anlaşıldığını göstermez. Değil mi? Salat kelimesinde örnek verdiğimiz gibi. Salat kelimesi de Lugatta dua manasına kullanılmıştır. Kur'an da bu manada kullanmıştır. Sünnet de bu manada kullanmıştır. Lugat manasına. Ama salat dediğinde bütün Müslümanların anladığı şey nedir? Namazdır. Şu anda salat dediğimizde ve o dönemde Mutlak olarak salat dediğimizde insanların anlamış olduğu şey nedir? Bildiğimiz namazdır. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Aslında namaz duaydı. Namaz denilen şey aslında duaydı. Daha sonra gelenler ee, bunun bu manaya geldiğini söyleyince insanlar tutular, bu o dönemin yapmış olduğu bir dua çeşidini namazın bizzat kendisiymiş gibi bize kabul ettirdiler. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Önce söyleyen kendine güler sonra onu duyanlar ona gülerler. Bu da aynen böyledir. Yani bunu bidat meselesinde de anlatmıştık değil mi? İşte bazı sahabe bidat kelimesini güzel manada kullanmış. Birileri aa işte bak bidati hasene var. Bir dakika bu din Arapça olduğundan dolayı o dönemin insanı da bu dini Arapça olarak kullanmışlardır. Yani Arapça kelimeleri normal lügat manası üzerine kullanmışlardır. Ama ıstılahlaştıktan sonra bizi ilgilendiren nedir? Bizi ilgilendiren ıstılahi manasıdır. Bir kelimenin bir lügat manası varsa daha sonra o kelime lügatta konduğu manadan intikal edip ıstılahta ayrı bir manaya veda edilmişse, konmuşsa bizim duyduğumuzda bizi ilgilendiren hangisidir? ıstılahi manasıdır. Anlaşıldı burası değil mi? Anlaşılıyor inşallah. E, tamam inşallah. Tamam. Ha, şimdi bunun dışında bu sünnetle alakalı bölüm. Yine şöyle diyebiliriz bunu. Mesela bu birinci dönemin örfünü ve adetini bize din diye yutturmaya çalışan sözde hadis alimlerinin her birinin kitaplarına baktığımız zaman kitaplarında iyi atisan bir kitap bir sünnet diye bir bölüm var, değil mi? Kitaba ve sünnete bağlılık ve onun dışında kalanlara şey etmek, onun dışında kalanlara itiraz etmek. Mesela bunların kitaplarında zayıf hadis diye bir kavram var, uydurma hadis diye bir kavram var, öyle değil mi? Eğer derdi bir milletin örfünü ve adetini bize din diye yutturmak olmuş olsaydı bu insanların, ister iyi niyetle ister kötü niyetle, neden o zaman kitaba ve sünnete bağlılık diye bir bölüm açsınlar bu kitaplarda? Öyle mi? Neden mesela ravileri ve rivayetleri ince ince ele tutsunlar, elesinler? zayıfı haseni hasen birbirinden ayırsınlar. zayıfı kısımlara ayırsınlar daha sonra. Mevzuyu ve mevzunun alametlerini zikretsinler. Bununla ilgili oturup uzun uzun kitaplar yazsınlar değil mi? Siyer kitapları sünnettir diye bize yuttururlardı. O dönemin örfü, âdeti ile alakalı hani bu kafada olan bir insanın veya bu kafada olan bir düşüncenin, bir grubun bu tip çalışmalara girmesi makul değil. Makul müdür? Makul değildir. Siyer kitaplarını bize alın size sünnet budur. E Veya Arap şiirlerini, hani Arap cahiliyesinin ve peygamber dönemi Araplarının durumunu bize anlatan şiirleri alın işte Arapların örfü adeti, Algılayışı budur diye bizim önümüze koyabilirlerdi. Bu kadar araştırma, bu kadar teftiş, bu kadar tetkik bize gösteriyor ki bu iddia nedir? Bu iddia kökünden batıldır. Zaten ilk derse girişte de Allah-u Alem söylemiştim. Bütün hadisle problem yaşayanların ortak sorunlarından bir tanesi sünnet, sünnetin tarihi ve sünnet için alimlerin sarf ettiği çabaların kesinlikle cahilidirler yani. Hiçbir tanesinin mesela hatta belki daha önce de söylemişimdir. Bir hocanın yanına bir grup öğrenci gelmiş ilahiyattan. Demişler işte ''Hocam biz sizinle sünnet hakkında tartışmaya geldik.'' O da demiş ki ''Tamam eyvallah hoş geldiniz, başka göz üzerine geldiniz.'' Demiş ''Peki ben önce size birkaç soru sorabilir miyim?'' ''Sor'' demişler. Demiş ''Siz e, mustalahül hadis ilmi okudunuz mu?'' ''Yok'' demişler. ''Siz demiş, sünnetin tarihiyle ilgili bilgiye sahip misiniz?'' ''Yok'' demişler. ''Rical ilmi?'' ''Yok.'' ''Cerh ve tadil ilmi?'' ''Yok.'' ''Rivayeten dirayeten hadis ilimleri yok.'' ''Peki siz benimle neyi tartışmaya geldiniz?'' demiş. yani. Bu kadar cahili olduğunuz bir mevzuyu biz nasıl e sizinle tartışacağız, öyle mi? Bütün sünnet inkarcılarının hali bunun dışında değildir. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında değildir kesinlikle. Şeyden habersizdirler yani sünnet ve sünnete yapılan istisnalar var. İstisnalar gaydeyi bozmaz zaten ama genelin durumu bu söylediğimiz şekildedir maalesef. Tamam Ondan dolayı şeydir, ee, bu söylemiş oldukları da dediğimiz gibi batıldır. İkincisi ise sünnetin ıslahî manasına takılmışlar. Tamam. Ne demişler? Biliyorsunuz biz usulde hatırlıyorsanız demiştik ki sünnetin tanımlarından bir tanesi de nedir? Müstehab. İşte nafile, tatavu, Bunun tanımlarından bir tanesi de ıstılahta. Alimler demişler ki işte neydi sünnetin tanımı? Müstehabın tanımı? Kim söyleyecek? Müstehabın tanımı. Tamam. ceza almadı Arapçası neydi? وَالنَدْبُوا مَا فِي فِعْلِهِ السَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ اِقَابُ Tamam Bak bu adamlar demişler ki madem bu sünnet demiş olduğumuz şey dikkat edin ama yapılmadığı zaman insanın hiçbir beis yok. Yapıldığı zaman da insan bundan ecir alıyorsa Yapılmadığı zaman hiçbir beis yok. Yapıldığı zaman ise insan ecir alıyorsa. Bu nasıl dinin ikinci kaynağı olabilir ki? Yani siz diyorsunuz ki sünnet Kur'an'dan sonra bu dinin ikinci kaynağıdır. Veya da Kur'an'la beraber bu dinin ana kaynağıdır. Tamam. Ama sonra da diyorsunuz ki bu sünnet terk edenin üzerine hiçbir şey yok. Nasıl terk edildiği zaman hiçbir problem olmayan yapılsa da yapılmasa da olabilecek bir şeyin dinin ikinci kaynağı olmasa nasıl söz konusu olabilir? Tamam mı? Bak burada da manasında sünnetin bir şüphe öğretmişler. Tabii ki bizim buna söyleyeceğimiz şey nedir? Konunun baştan zikretmiş olduğumuz gibi. Değil mi? Bak dikkat edin burada yine mantıki olaraktan. Önce bu işin bir mantıki problemi var. <gülüyor> mantıki problemi ne? Sen sünneti sonradan çıkmış diye eleştireceksin. Ama sonradan çıkmış olan bir tanımla eleştireceksin. Öyle mi? Yani şimdi sen sünneti niye eleştiriyorsun burada? Neyi anlatmaya çalışıyormuşsun bize? Diyorsun ki bu sünnet denilen şey sonradan ortaya çıkmış, lügat manası çarptırılmış, ıstılahta da ne dedikleri belli olmayan, kendi içinde çelişkili bir şey. Peki bunu yaparken ana dayanağın ne 3 Üç asır sonra, iki asır sonra birilerinin yaptığı bir tanımdan yola çıkarak bunu yapıyorsun. Öyle mi? Şimdi bu ne olmuş oldu? Kendi içerisinde mantıksız bir eylem oldu. Sonradan çıkan bir şey, Tekrar sonradan çıkan başka bir şeyle eleştirmek gibi oldu ki zaten dediğimiz gibi. Yani <gülüyor> Allah insana hidayet etmezse, insana hidayet edecek şey yoktur. <gülüyor> Anlaşıldı mı burası? Madem eğer bu sonradan çıkmışsa, zaten bu batılın üzerine bina edilen de batıldır. Bu otomatikmen çöker yani hiç değerlendirmeye bile gerek kalmaz. Ama bunun asıl ilmi olaraktan şey nedir? İlmi olaraktan cevabı nedir? Şudur, biz başta söylediğimiz gibi bir konunun tanımına yaklaşırken Mesela bunlar kimin tanımı? Bu söylemiş o usulcülerin tanımı, öyle mi? 3-4 e konu sonra usulcüler şeriatın delilleri bölümünde sünneti bu defa şeriatın ikinci kaynağıdır diye ele almışlar. Niye o tanımı değil de niye bu tanımı alıyorsun? Öyle mi? Yani usul fıkıhta mesela genel olarak söylüyorum genelde, kitapların girişi öyle başlar. İşte hani e, hüküm nedir? E, mükellef nedir? İşte teklif nedir? Teklifin engelleri nelerdir? Daha sonra işte şeyin e, delilleri, şeriatın delilleri, edillet u diye başlar, kitap, ondan sonra sünnet. Hatta bu ikisi üzerine eskilerden hiç konuşmamışlar bile hani müsellem olduğu için, herkesin yanında sabit olduğu için tartışma işte şöyle de hiç konuya bile girmemişler yani. Kur'an'da sünnettir, çok kısa kısa tanımlarla devam etmiş gitmişler. Madem bir ilmin ıslahındaki bir tanımı alıp bir konuyu eleştiriyorsun, aynı ilmin ıslahında başka bir tanım daha var, niye onu almıyorsun? Öyle değil mi? Bu da bunu yapan insanın iyi niyetle yapmadığını, sadece şüphe üretmek ve kendi işine gelmeyen bir şey yoksa gerçekten bir bahis olsa araştırıcı olsa, hakka ulaşmaya çalışsa bu da kitabın içerisinde var. Bu da iki 3 konu sonra bu da kitabın içerisinde var. Değil mi? Bunu terk edip bunu terk edip buna gitmek, senin hesabına gelene gitmek bu senin niyetini sorgulamamıza bizi götürür. Anlaşıldı? Ondan dolayı biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki her ıstılahta, her bapta, her konuda alimler inceledikleri meseleyi o an ne üzerinde duruyorlarsa ona göre tanımlamışlar. Yani bir hücciyet değeri olarak sünneti ele aldıklarında demişler sünnet Kuran'la beraber veya Kuran'dan sonra bu dinin temel ikinci kaynağıdır. Ve olmayışı da insanı küfre götürür. Bu kadar sarih. Yani nasıl Kuran yoktur, hüccet değildir diyen bir adam kafirse hakeze sünnet yoktur, sünnetin de teşri değeri yoktur diyen bir adam da aynı oranda kafirdir. Tamam. Burada ise ele aldıkları nedir? Mükelleften sadır olan fiil olarak müstahabın hükmünü anlatmaya çalışmışlar. Yani cüz'i olarak sünnete değiniyorlar, tamam mı? Mesela misvak nedir? Misvak konuşuyor adam. Misvak nedir? Misvak kullandığın zaman ecir aldın, terk ettiğin zaman ise günah kazanmadığın şeydir. Ama şunu dersen, misvak sünnetle sabit olmuştur. Sünnetin de teşri değeri yoktur benim yanında. Sünnet diye bir şey yoktur. İki konu sonra kafirsin demişler. Aradaki fark anlaşıldı. Yani aradaki fark çok açık, e, bariz olan bir fark. Tabi şey için, e, anlayan insanlar için. Burada yine şöyle bir nükte olarak söyleyeyim bunu. Mesela sünnet inkarcılarının en genelde akıllarını ön plana çıkaran insanlar olduğu için, ehli sünnet alimlerini genelde töhmet altında bıraktıkları bazı kalıplar var. İşte yobaz, gelenekçilik, mutassıplık, ilmi tahkikten ve tetkikten uzak insanlar yani bunları genelde ehl sünnetin alimleri için kullanıyorlar. Kimdir peki bu vasıfları kendinde bulunduran işte alim, işte araştırıcı, işte ee, objektif Mesela bunlar oryantalistler ve müsteşiklerdir. yani Yahudi ve Hristiyan din adamlarıdır. Batıda olan Yahudi ve Hristiyan din adamlarıdır. Ama hangi meseleye değinmişlerse fark etmez meseleye elinizi atın Alimlerin çaba sarf edip cevap verecek değerde kesinlikle değil yani görüyorsunuz. Yani kendi içinde mantık hatası olan, kendi içerisinde çelişkili olan, hiçbir ilmi tahkik içerisinde olmayan, bütün ilmi tahkiklerden yoksun şeylerdir e, iddialardır. A'dan Z bu şekildedir. Ama maalesef kendi muhalifleri olan, hasreten ehli hadisi, zaten e, ileride itikad kitabında gelecek bidat ehliyle ilgili problemimiz. Ehli sünnet bize bidat ehlini tanımlarken ortak vasıfları, onlar hadis ehlini sevmezler. Hadis ehlini akılsız, mücesime, müşebbihe, mutaassıb, haşevi gibi böyle pis kalıplarla tanımlarlar. Sebebi ise, çünkü hadis ehli dinin onların heva ve heveslerine göre anlaşılmasının önündeki en büyük engeldir. Anlaşıldı. Lakin maalesef bu zikretmiş oldukları vasıfların birçoğu kendilerinde var ama bunun farkında değiller. Üçüncü olarak da sünnet kelimesinin kendisiyle bir sorun yaşamışlar. Sünnet kelimesi var ya demişler bu kelime sünnet kelimesi Arapça bir kelime değildir. Sünnet kelimesi Arapça bir nedir? İbranice bir kelimedir demişler. İbranice. Peki karşılığı nedir? Karşılığı ise şudur. Mişna. Tamam? Miş Şimdi mişna ne demektir? Önce onu söyleyelim. Mişna, şimdi Tevrat biliyorsunuz e, Yahudilerin e, kitabı. İşte din adamları Tevrat'ı açıklarken Tevrat'ı sözlü olarak açıklıyorlar sürekli. İşte mesela okuyorlar. Bugün nasıl tefsir dediğimiz şey varsa onlar da Tevrat'ı kendileri açıklıyorlar. Tabii tefsirle Yahudilerin açıklamasının arasındaki fark ne? Tefsir, onun anlamlarının beyan edilip anlaşılmasını sağlamaktır. Yahudilerinki ise tahriftir. Yani Kur'an bizzat kendisini nasıl kılmıştır ki onlar kitaplarını tahrif ederler. Eksiltme ve çıkarmayla tahrif ederler. Daha sonra e, Yahuda Hanana mıydı? Böyle bir isim yani böyle bir e, din adamı bu sözlü açıklamaları bir toplamış. Yazılı metnine çevirmiş ve bunları bir kitapta toplamış. Yani kendinden önce Tevrat'ı sözlü olarak tefsir eden din adamlarının ve kendi zamanında Tevrat'ı sözlü olarak açıklayan din adamlarının görüşlerini, fikirlerini bir kitapta toplamış. Tamam mı? Ve bu kitaba da mişna denmiş. Mişna İbranice'de kelime manası ne? Tekrarlayarak bellemek, tekrarlayarak ezberlemek demek. Yani mesela bir şeyi çok oku, oku, okuyarak, tekrarlayarak ezberliyorsan buna mişna denmiş. Şimdi doğal olarak ne oldu? Onlar tabi daha sonra Mişna Tevratın yerine geçiyor tabi Yani artık kimse Tevrat'a bakmıyor bile. Din adamlarının açıklamaları şeyin yerine geçiyor. Eee, Tevratın yerine geçmiş oluyor. İddia şu. Sünnet kelimesi normalde Arapça bir kelime değildir. İddia bu. Sünnet kelimesi Arapça bir kelime değildir. İbranice bir kelimedir. Manası asla İbranicede Mişna'dır. Mişna'dır. Arap lügatına sünnet diye çevrilmiştir. Yani İbranice'den Arabileştirildiği zaman sünnet diye çevrilmiştir. Ve aynı mana sünnet içinde geçerlidir. Anlaşıldı? Aynı mana yani mişna neydi? Din adamlarının tahrifi. Yani sünnet de o zaman din adamlarının Kuran'a yaptıkları tahrifin dinleşmesidir demişler. Tabi şimdi Mişnâ kelimesi ile sünnet kelimesi arasında ne tür bir bağ var ona bakmak lazım değil mi? Mişnâ kelimesi ile sünnet kelimesi arasında ne harf yönünden ne kalıp yönünden ne mana yönünden ne de ufak bir delil yani bir şiirde, bir kullanımda bir Arap lugattan mişnâ kelimesinin kullanıldığına dair ne de bir delil var öyle mi? Yani bu neye benziyor? Ortada bir tane nun harfi var. Öyle mi? Şimdi ben desem ki mesela domuzda göz var. Sünnet inkarcılarında da göz var. Öyleyse her sünnet inkarcısı bir domuzdur. Bu nasıl bir kıyassa, bozuk bir kıyassa, öyle mi? Bu da aynı şekilde aynıdır. Bir tane ne harfi var diye burada e, ortak oldukları senne kelimesinin mişna kelimesinden Arapçaya geçtiğini söylemek aynı iddiaya benzer. Tamam İkinci olarak da bu kelime Arap cahiliye şiirlerinde kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Sünnette kullanılmıştır. Nasıl İbranice bir kelime olabilir ki? Ve kullanıldığı manada asla mişnanın manalarını karşılamıyor. Yani tekrarlayarak bir şeyi ezberleme, tekrarlayarak bir şeyi bellemek manasında kesinlikle kullanılmıyor. Anlaşılıyor değil? İnşallah. Ondan dolayı bu iddia zaten de Bu iddia hiç konuşmayı bile hak etmeyen e, değersiz olan bir şeydir. Değersiz olan bir iddiadır maalesef. Tabi insan Hayata her zaman nereden bakar? İnsan hayata her zaman kendi penceresinden bakar. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki sen şüpheci bir insansan, her şeyden şüphelenen bir insansan, karşıda konuşan her insanın da şüpheci olduğunu düşünürsün. Yani şüpheyle bu söz söylediğini düşünürsün. Öyle mi? Sen diyelim mesela dolandırıcı bir adamsan, karşındaki her türlü insanın dolandırıcı olduğunu düşünürsün ve yapmış olduğu her fiili de ona yorumlarsın, öyle değil mi? Ha şimdi bu insanlar kendileri batı kaynaklı işte oryantalistlerin, müsteşriklerin kitaplarını Kur'an'ın önüne geçirip onların uydurduklarını Allah'ın kelamından daha üstte tutup ilmi tahkik diye ele aldıkları için herkese de o gözle bakıyorlar. Yani ehl-i sünnetin de kendi alimlerinin kendi öncü kabul ettikleri insanların kitaplarını kendi yaptıkları gibi dinin önüne geçirdikleri, dinin anlaşılmasında bir kaynak olduğunu e, düşünüyorlar. Zaten bu adamların kitabını inşallah Allah seyirlerde nasip eder, okursunuz. Alt kaynaklara dikkat edin bir tane Müslüman adam yoktur alt kaynaklarda. Yani ilginç bir şeydir ha bir tane varsa da yani bir Müslüman veya Arap dünyasından bir isim varsa da yazındıklıkla zındıklıkla töhmet altında olan ya işte küfürle töhmet altında olan ya bir de atlet, altında olan, yani bir tane düzgün adam yoktur O taraftan da, bu taraftan da. Zaten isim yani yüz tane isim varsa 95 tanesi kesinlikle yabancıdır. İşte Avrupa, Hristiyan, Yahudi, Avrupa'da genelde işte müsteşik dediğimiz insanların, yani Avrupalı olup da şark ilimleriyle uğraşanlara biliyorsunuz şey deniyor, müsteşrik deniyor. Bu müsteşriklerin isimleridir. Buraya kadar anlaşılmış oldu değil mi? Yani bu sünnetin lügat manasından, ıstılah manasından ve kelime olarak sünnetten küretmiş oldukları şüphe de anlaşılmış oldu mu? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Devam eder mi? Devam eder mi? Yeter mi? Tamam. İnşallah. Aslında şöyle yapsak daha güzel olur. Ee, bir On dakikalık bir meselemiz var. Onu da anlatalım. Olmazsa. Bir dahaki dersek yeni konuya başlarız. Yani konumuzu şey yapmayız, Bölme Çünkü bir dahaki konumuz biraz uzun soluklu bir konu. Kur'an'ın sünnete arz edilmesi konusu, bunu anlatalım. Şimdi dördüncü olarak da bu üçlü dördüncü. Dört olarak demişler ki bunlar hadislerde sabit olmuştur ki dikkat edin buraya yanınıza. Hadislerde sabit olmuştur ki sünneti akla arz etmek zorundayız. Sünneti vicdana ve akla arz etmek zorundayız. Vicdanımız ve aklımız sünneti kabul etti, etti. Vicdanımız ve aklımız sünneti kabul etmedi, etmedi demişler. Buradan ne çıkarmışlar sonuç olarak? Sonuç şu, şüphe şurası. Şayet din kaynağı olmuş olsaydı biz bunu aklımıza ve vicdanımıza şey yapamazdık. Arz edemezdik. Öyle değil mi? Peygamber bile onun vicdanı. Demek ki bu bir kaynak değil. Yani bu vicdani bir şey. Sen bakarsın. Hesabına geldi, kafana yattı, yattı, yatmadı, yatmadı. Hadis şu. Peygamber sözde haşa ve Keller peygambere Resulullah demiş ki: "Eğer hadis ettiniz anî bi hadîsin, eğer bi hadisin, Benden bir hadis ile tahdis edildiğiniz zaman, yani bendense bir hadis söylediği söylendiği zaman ona bakın. Eğer onu biliyorsanız, ta'rifunahu ve la tunkirunahu, ana kultuhu in lam aquluhu. Tamam? Hadis bu sözde. Size benden bir hadis ile tahdis edildiğiniz zaman ona bakın. Eğer onu biliyorsanız, yani sizin mahrufsa ve inkar edilecek bir şey değilse O'nu ben söylememişsem de ben söylemişimdir. اَنَكُلْتُهُ اِنْ لَمْ اَكُلْهُ Hadis bu. Tamam. İki başka bir rivayette diyor ki Peygamberimiz benden bir hadis işittiğiniz zaman eğer kalpleriniz ona karşı yumuşar beden, eğer, eğer kalpleriniz onu kabul eder bedenleriniz ona karşı yumuşarsa o benim söylediğim bir sözdür. Tam tersi olursa yani kalbimiz onu kabul etmezse, vicdanımız, kalpten kasıt vicdan, vicdanımız onu kabul etmezse, cık, bedenimiz ona şey yapmazsa, ee, kabul etmezse ona karşı yumuşamazsa o zaman o hadisi ben söylememişimdir. Anlaşıldı? Buradan demişler ki bak birinci mesele biz hadisleri aklımıza ve vicdanımıza arz etmek zorundayız. Tabi böyle yapınca Zaten hadis diye bir şey kalmıyor. Birçok hadis kafasına yatmıyor. bu benim vicdanım bunu kabul etmedi diyor. Adam bunu erteliyor. İki, ana kaynak olmuş olsaydı diyor sizin dediğiniz gibi sünnet, o zaman bizim sünneti getirip Kuran'ı e, aklımıza ve arz etmemiz mümkün olmazdı. Mesela Kuran'ı aklınıza arz edin diyor muyuz biz demiyoruz. Niye? Çünkü ana kaynaktır demişler. Şimdi konuya hiç girmeden önce bu bir defa ciddi bir mantık hatasıdır. Öyle mi? Reddetmiş olduğum bir kaynaktan kendi inanmış olduğun davaya delil getiriyorsun. Bak biz konumuzun başta ne dedik? Dedik biz sünnetten karşı tarafa delil zikretmeyeceğiz. Yani peygamber demiş böyle böyle. Niye? Biz bunu tam kabul ediyoruz. Ama karşımızdakiler, bu fikirde olanlar bunu kabul etmediği için bir anlam ifade etmiyor. Değil mi? Kabul etmemiş olduğun bir kaynaktan kabul etmiş olduğun bir asla delil e çıkarmak. Bu zaten bu tahkik yönünden ne kadar çok ilme sahip olduklarını, ne kadar özverili olduklarının bir göstergesi, Objektif olduklarının bir göstergesidir zaten. İkinci olarak da bak hadis âlimleri onlara burada ne diyorlar? Biz sizin gibi öyle her önümüze gelen hadisi almayız. Öyle mi? <gülüyor> hadis âlimleri öyle diyorlar. Biz sizin gibi öyle her önümüze gelen hadisi almayız. Hem senedini hem de metnini tetkik ederiz. Öyle mi? Hem senedini hem de metnini tetkik ederiz. Bakarız. Hele senet muttasıl mıdır? Öyle mi? Bunu bize nakledenler, adalet sahibidir mi? Adalet sahibi olan insanlar mıdır? Zapt sahibi olan yani duyduğunu ezberleyen insanlar mıdır? Ondan sonra içerisinde bir illet var mıdır? En önemli mesele. Metinde bir illet olabilir. Dinde zarur eden bilinen bir şeye muhalif bir hadis zikrediliyor olabilir. Rabi'den biz bunu kabul etmeyiz. Uydurmadır deriz biz buna. Anlaşıldı. Veyahut da akıl iki kere iki dört eder diyor. Bu kadar bedihi bir şey var. Adam iki kere iki altı eder diyor mesela. Öyle mi? Biz bunu kabul etmeyiz. Yani biz ee, sizin gibi öyle önümüze geldiği hesabımıza uyuyor e, diye biz bir hadisi kabul etmeyiz demişler. Anlaşıldı. Mesela bidat tayfeleriyle ilgili birçok hadise hatırlıyorsanız derslerden de ehl-i sünnet bu hadis zayıftır demiş. Aslında işine geliyor ehl-i sünnetin. Bizzat e, fırka isimlendirilmiş yok demişler. Çünkü bu saymış olduğumuz e, vasıflar bu saymış olduğumuz hadisin sahih olması için gerekli olan şartlar mevcut değil demişler red etmişler. Onun için hadisi eli onlara demişler, öyle olmaz demişler bir durum. Yani önce bir bakın bunu bir tetkik edelim, bu hadis sahih midir, değil midir vesaire. Senet yönünden hadisi inceledikleri zaman buranın konusu değil zaten bu hadis zayıftır, hem de şiddetle zayıftır. Bu hadisi ele alan bütün alimler de bunu beyan etmişlerdir. Tamam demişler senet yönünden bir hadisin kabul olabilmesi için kabul edilebilecek bir şey değildir bu, bir rivayet değildir. Metin yönünden demişler bu hadis peygamber aleyhisselatu vesselam'ın üzerine yalan uydurmayı mübah kılan bir hadistir. Ene kultuhu inne kulhu. Söylemesem bile ben onu söylemişimdir. Yani benim kafama bir şey yattı. Ben onu peygamberden hadis diye o zaman uydurabilirim. Çünkü peygamberimiz demiş kalplerin kabul ettiği, bedenlerin ona karşı yumuşadığı her şey ben söylemesem de benim sözümdür. E şimdi peki Kur'an-ı Kerim yalan söylemeyi yasaklamıyor mu? Öyle mi? Kur'an-ı Kerim iftirayı yasaklamıyor mu? Kur'an-ı Kerim yalanı en büyük günahların arasından saymıyor mu? Allah kezzap olanları, yalancı olanları sevmez demiyor mu? Allah sıdkı ehlini sever demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Allah sadıklarla beraberdir demiyor mu? E şimdi siz ne yaptınız? Siz Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir şey yaptınız. Yani bu zikretmiş olduğunuz hadis, hadis diye kabul etmiş olduğunuz bu uydurma şey, sizin Kur'an diye ana kaynak demiş olduğunuz şeye de zıt. Doğru mudur? Doğrudur. 3. Bu metin yönden. Biz bunu demişler, vicdanımıza arz ettik. Vicdanımız bu hadisi kabul etmiyor. Yani ben mesela örnek veriyorum. Diyelim ki e, im imam, e, i̇mam Şevkani ve İmam İbnül Cevzi, Allahu Alem bu hadis için bunu söylüyorlar. Yani baktım, vicdanım kabul etmedi hadisi. Uydurma hadislerin arasında zikrettim. Ha. Eğer buysa mesela ama bizim vicdanımıza da uymadı. Zaten burada e, soruyu da sormak lazım. Kimin aklına biz bunu arz edeceğiz? Kimin vicdanına biz bunu arz edeceğiz? Yani e, mesela şeyin sünnet kitabında Sibai diyor ki yani doktorların aklına mı, mühendislerin aklına mı, fakihlerin aklına mı, sofilerin aklına mı, avamına, kimin aklına arz edeceğiz biz bunu? Yani mesela bazı hadisler var örnek veriyorum. İşte diyor ki kim şunu yaparsa işte Allah ona bir kuş yaratır. Her kuşun kanadında 70 bin tane kanat yaratır. Her kanadın üzerine 70 bin tane melek yaratır. Her 70 bin melek ona istiğfar ederler. Şimdi, hadisi buna baktığı zaman araştırmaya bile gerek duymadan bu uydurmadır diyor. Öyle mi? Sofi buna baktığı zaman bu kesin yüzde yüz diyor. Bak Sofi'nin aklı ee ne yapacağız böyle bir din olur. Yani gelen hadisi kimin aklına? Ölçü burada kimdir? Ha sizin aklınızı arz etmekse biz sizin aklınıza hiçbir şey arz etmeyiz çünkü aklınız ortadadır. Yani anlatmış olduklarımızdan bu ana kadar sizin aklınız ortadadır zaten. Sizin aklınız olmaz o bir kesin, öyle mi? E kimin aklına götüreceğiz biz ee, bunu? Ortada bir şey yok, ortada bir akıl yok. Böyle bir şey de kesinlikle söz konusu olamaz. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey Yok, tamam bir şey yok. Soru sormak isteyen var mı? Buyur. Bunlar da aynı yani dışarıda olan, Sözde işte olaylara objektif yaklaştığını iddia eden bazı ilimleri yani tarafsız olarak bazı ilimleri araştıran objektif insanlara bu isim verilmiş. Ve bunlar maalesef çok da güzel mesela nedir? Adam örnek veriyorum işte üç tane kitabı var diyelim. İlk başta bir kitap yazıyor. Mesela çok duymuşsunuzdur bunu. Mesela bazı kitapları okurken işte falan adam bile peygamberi övdü. Yani mesela Resulullah hakkında bir kitap yazmış. Baştan sona övgü. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir önderdi, şöyle bir komutandı, şöyle bir felsefeciydi, şöyle bir düşünürdü falan anlatmış. Tabii bu doğal olarak senin kafanda ne oluşturuyor? Şöyle bir zihniyet oluşturuyor. Yani bak bu adam gerçekten objektif olan bir adam. Öyle mi? Bu adam objektif olan bir adam. Niye? Çünkü düşman olduğu, iman etmediği bir peygamberin bile güzel bütün vasıflarını söylüyor. Kitap 600 sayfa mı diyelim? Kitabın içerisinde bir iki satır var sadece. İşte peygamberimiz her zaman vahiyle değil, bazen işte kendi fikriyle de ihtiyat ederdi örneğin. Adamın vermek istediği tek fikir bu, başka bir şey yok. Anlaşıldı? Vermek istediği tek fikir adamın. E şimdi sen bu hayranlıkla kitabı okuyup bu düşünceyle adamın objektifliğini ve bu ilimlerde çok ciddi vakıf olduğunu düşündüğün zaman tabii bu cümle sen de sende yer ediyor. Anlaşıldı. Yani adamların gayesi bu. Ki bütün kitaplarda öyle. Baştan sona dine saldırdıkları çok nadir kitapları var. Yani genel itibarıyla kitaplar hep mesela İslam tarihini ele alırlar. İslam tarihini öyle bir över ki, işte İslam batıya medeniyet getiren İslam'dır, batıya adam eden İslam'dır, işte Müslümanlardır, şunu Müslümanlar buldu, bunu Müslümanlar buldu, şunu şöyle bakıyorsun tabi ister istemez. Diyorsun ki şeydir, adam hakkaniyet sahibi bir adam. Değil mi? Yani bak. Bizim Müslümanlara hak ama adam en en sonuna bir şey koymuş bir iki kelime sana vermek istediği orada bir iki e, kelime var ama Müslümanlar medeniyet olarak barbarlık yapmışlar mesela yani bu medeniyetlerini barbarlık yapmasalardı diyalog yoluyla bütün dünya medeniyetinin temsilcisi onlar olabilirdi ama kılıçla gittikleri için her yere sulh edenler medeniyeti almış sulh etmeyenler onlara karşı düşman olmuş adamın vermek istediği tek mesele burası. Yani en sonuna yazmış olduğu veya ortasına bir yere e, ana fikir demiş olduğumuz ana temayı veriyor e, adam sana. Hani mesela çok böyle tutan, gişe rekorları kıran bir film varsa, misal değil mi? O filmi film yapan nedir? İçindeki bazı sahnelerdir. Dikkat çeken bazı sahnelerdir değil mi? Oraya bir reklam koyarsan yani o e, en cazibeli yere herkes mesela şimdi sen duyuyorsun işte bir film var. Mesela filmin içerisinde şöyle bir sahne var, her, her izleyenden onu duyuyorsun. Sen de filmi izlerken doğal olarak neyi bekliyorsun? Filmi izlerken orayı bekliyorsun işte, yani o kısmı bekliyorsun. Oraya giren bir reklam, yani orada anında çıkan bir reklam bitmiştir. O senin artık bütün beynini çökertir yani. Hatta böyle bir deney yapıldığı da iddia ediliyor. Yani sinemada, çok en can alıcı yerde, işte diyelim ki bir sinema salonunun dışında psikoloji ile alakalı bir durum bu. Yani reklamın psikoloji üzerindeki etkisi. Ee, işte mesela 3-4 farklı marka kola var ve satılmayan bir kolanın örneğin e, yani içilmeyen tercih edilmeyen bir kolanın reklamı en can alıcı sahnede şeye çuvurmuş, ekrana vurmuş. İnsanlar şeyden çıktıkları zaman e, salondan sanki böyle şey gibi hani biri onları yönlendirmiş gibi herkes gidip o koladan satın almış. Yani o salondan çıkan insanlar o kolayı almışlar. Şimdi bu kitaplarda böyle tamam bunun bu adamların bir reklamı var. Zaten bunları okuyan adamlar öyle objektif, işte çok ciddi, hep tarafsız, yani bir olaya yaklaştığı zaman lehine, aleyhine olan her şeyi e, söylüyor. Bir adamın lehine, aleyhine bir şey demesi için önce bilmesi lazım. Bunlar bilmiyor ki. Yani bilmediğin bir konuda ne lehinedir, ne aleyhinedir. Nereden bilecek ki bu adamlar? Sen de o gözle okuduğun için, evide dediğim gibi şimdi 300 sayfa, 400 sayfa e, senin medeniyetini övüyor, seni övüyor. E adam, e tabi akabinde orayı da sıkıştırınca, ha bak bu da diyorsun objektifliğin demek ki bir şeydir, bir gereğidir Tabi burada yine bir mantık hatası var. Oysa Kur'an, yani onların ana kaynak dediği Kur'an, bu adamlarla bütün ilişkilerin kesilmesini istiyor. Öyle değil mi? Onlara bir kelime olarak bile benzemek Allah Azze onu nehi ediyor? La <gülüyor> rat taqulu ra'ina ve qulun zurna ra'ina demeyin, zurna diyor Allah Değil mi? Yani böyle bir Kur'an var ellerinde ama maalesef işte insan e, bu şekil objektif olunca tabi olayları da bu şekilde okuyor. E, ondan dolayı bu adamların etkisi insanlar üzerindeki, daha doğrusu insanlar üzerinde bir etkileri yok da Müslüman olan insanlar üzerinde. Çünkü ilim adamlarının onlara yazdıkları kitaplarla rezil olmuş insanlar e zaten. Ama maalesef birilerinin hesabına da geldiği için biraz. Yani çünkü söylemiş oldukları şey, çağırmış oldukları davet tam İslam davetinin tam zıddı olan bir davet. Yani dikkat ederseniz mesela İslam insanları neye çağırıyor? La ilahe illallah'a çağırıyor değil mi? Allah azze ve celle kulluğa çağırıyor. Allah azze ve celle ibadete çağırıyor. La ilahe illallah demek bu demektir. Bunlar da insanları insanlara kulluğa çağırıyorlar. Yani sen bu adamların fikrini edindiğin zaman sana şu geliyor. Din senin anladığındır. Sen dinden ne anlıyorsan kitaba baktığın zaman odur. İşte bir tanesinin karısı açık. Mesela Türkiye'dekilere bakın, öbürü bir, bir, bir partide milletvekili, dine savaş açmış ve kuruluşu dine savaş açmak olan hani şimdi gene kendini dine nispet edenler gene neyse. Yani aralarında bir fark yok din açısından, ikisi de aynı hükümdedir. Lakin hani gene neyse oradan olsa gene düşünürsün, masaya yatırırsın yani. Dine savaş açmış, e, Kur'an'ın Arapçasına bile tahammülü olamayan bir partide bir öbürünü milletvekili e, görürsün. Bir öbürü bir bankada şeydir, e, bankaya para yatırmıştır oradan faiz çeker. Mesela çok gayet şey, bir açığı der ki mesela Kur'an'daki en komünist ayet budur. Bir tane zımbırtı konferansta konuşuyor. Bir ayet var ya bu şeyden, Nahl suresinden bir ayet okuyor. Diyor ki Kur'an'ı Kerim'deki en komünist ayet budur. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'ı Kerim'deki en komünist ayet budur diyor adam. E bir başka kendini bilmez işte Kur'an'ı Kerim'de başörtüsü yoktur. Bu şekil başörtüsü, rahiplerin başörtüsüdür. İslam'a Peygamber diyor ya, siz Hristiyanlara şeylere adım adım tabi olacaksınız e falan. Yani bunların çağırdığı davet, la ilahe illallah davetinin tam sıfırdır. Hani gelin kullara kulluk yapın. Herkes baksın ve önder olanlar baksın. Kur'an'dan ne anlıyorlarsa siz de onların anladığıyla amel edin diye. Allah hidayet etsin. Başka soru sorular mı? Son Şimdi bunlar hep ayrı ayrı insanlar yalnız, yani şimdi biz, ben şöyle söyleyeyim inşallah da ee, Şimdi bu gibi yanlış anlaşılma olmuşsa önünü alalım yanlış anlaşılmanın diye Bu şüpheler hepsi bir kitapta derli toplu olan şüpheler değil Tamam? Yani bunlar mesela bu saydığım diyelim ki bir tanesi üçüncüsünü söylemiş Bir tanesi ikincisini söylemiş, bir tanesi birincisini söylemiş Yani her biri bir zümre var, hani ya zaten sünnet inkarcılarının en büyük problemi de o. Yani bir tanesi namaz üç vakittir der. Bir tanesi namaz iki vakittir der. Bir tanesi namaz duadır der. Namaz diye işte salat yapıyoruz ya, konuşurken konuşmanın sonunda salat yapıyoruz ya diyor. Yaptığımızda salat değil midir? E diyor adam mesela. Yani ortak bir şeyleri yok. Hani bir dernek, bir kuruluş, bir işte sünneti inkar edenler lejnesi Veya işte ha ortak isimlendikleri bir isim var. O da mealcilik veya kurancılık. Onlar kendileri için bu ismi benimsemeler de sadece işte şeyde Pakistan oralarda bir grup var Kur'aniyun diye yani kendilerini bu şekilde isimlendiren Kurancılar yani sadece Kur'anla yetinenler. Ama bu tip isimlere de razı olmazlar zaten. Yani sen maalcı dediğinde adam kızar sana. Yani maalcı ismini şey yapmaz. Veya sen sünneti inkar ediyorsun dediğinde e, mangalda kül bırakmaz adam yani. Anladın. Ama en sonda ne der? Peygamber ve peygamber getirdiğini öyle bir anlatır ki normal dinlediğinde sen dersin ki tamam yani bu adam e, tam kesin bir hadis imamıdır yani gün, asrımızın. En sona ki peygamber Kur'an dışında bir şey getirmemiştir. Son olaraktan bunu söyler. Tamam mı? O bütün anlattığı aslında yine Kur'an'ı e, anlatmış e, olur. Ondan dolayı bunların böyle toplu bir şey yok. Her biri bunlar ayrı ayrı şeylerden, kitaplardan derlenmiş olan şey. Cevaplar daha keza öyle. Yani cevaplar da de çok uzun çaplı bir derlemenin e, ürünü. Mesela belki biliyorsunuz Sünnet Sünnet diye bir kitap var. Sizin kütüphanenizde de vardı Sünnet diye gördünüz mü? Mustafa Sibai'nin kitabı. Mesela o kitap bir reddiyedir. Tamam yani Sünneti Eburayya diye bir adam var Mısır'da Sünnet inkarcısı İslamoğlunun en büyük haydan olduğu e, vatandaşlardan bir tanesi. Mesela Eburayya'nın kitabıdır şeydir. E, o da Türkçe'ye çevrilmiş. Ama Türkçe ismini bilmiyorum. Ee, bu sünnet kitabı da Türkçe'ye çevrildi Allah'u u Alem mesela. işte bu Mustafa Azami var mesela. Sünnet inkarcılarından reddiye yazdığı birkaç tane kitabı var. Türkçe'ye çevrildi diye biliyorum. Allah'u Alem yani iz iz yayınlarından çıktı dediler ama ben Türkçesini görmedim. Mesela şey Muhammed Ebu Zeh var. Hadis ve Hadisçiler e, kitabı diye e, Türkçe'ye çevrilmiş olan. Bunlar her biri Mesela bir tanesi işte sünnetin bir sonraki derslerimizde anlatacağımız yazılışıyla alakalı e, şüpheler. Yani sünnet ne zaman yazıldı, geç dönemde mi yazıldı, erken dönemde mi yazdı? Sırf buna cevap vermiş. Bir öbürü işte sünnetin Kur'an'a arz edilmesine, bir öbürü hadisçiler metin tenkidi yapmazlar buna. Diğerlerine de değinsen ama her birinin ana mesela işte bu şey genelde işte Ebu Hureyre üzerinden yapılan, sahabe üzerinden yapılan sizin sizde olan kitap onlara diye evlenmiş bunlar hepsi bir toplama yoksa ne şüpheler ne cevaplar hepsi bir kitapta mevcut olan bir şeydi sadece ben bir kitap görmüşüm ee, şeydir ismini tam olarak hatırlamıyorum ama Mısır'da bir tez olarak hazırlanmıştı Mısır'dayken görmüştüm iki cilt ee, şey şöyle İslam düşmanlarının İsmi zaten çok güzeldi. Yani güzel bir isim seçmiş. Şünnet, sünnet hakkındaki iddialarına cevaplar e, diye bir kitap iki cilt olarak ya master tezi yani yüksek lisans tezi ya da doktora tezi olarak hazırlamış bir şey e, bir kitap. Mesela o kitap daha derleyici bir kitap olarak gördüm ben. Yani ama çok kısa işte. Yani hani her bu konu hakkında kendine kadar yazılan bütün kitapları güzel bir şekilde okumuş. Bir de öğrenci hadis talebesi belli yani hadis ilmine çok yakın bir öğrenci. Yani tahassüs alanı zaten şey, hadis üzerine uğraşmış yani. Ee, şey de kuvvetli yani mantıki yaklaşımı da çok kuvvetli. Ama işte biraz özet olmuş. Mesela o tip kitaplar varsa ki vardır mutlaka araştırmada o tip kitapları elde edersin. O kaynaklara gidip daha tafsiratına bakarsın. Yani ne kadar daha çok örnek ne kadar daha çok şey insanın daha güzel anlamasını e sağlar. Zaten daha evvel de söylemiştim yani en güzel araştırma yöntemi tek bir şeyle yetinmeyip birçok Eserler birçok kaynaka birden başvurmaktır. Yani hiçbir şey olmasa, aynı şeyi yazsa bile insanın ufkunu genişletiyor. Tamam Başka? Ama bir kitaptan ne şüpheler, ne cevapların toplandığı bir kitap yok yani. Mesela en sonda söyleyeceğim. Buraya kadar anlattıklarımız, bunlar umumi şüphelerdir. Bir de bununla beraber bu adamların takıldığı bazı rivayetler var. Yani sadece rivayetten şüphe üretmiş adam. İşte bak bu rivayetler birbirine zıt. İşte bak bu rivayetler birbirini yalanlıyor. İşte bak burada böyle diyor ama Allah böyle diyor e falan. Mesela kabir azabında söylediğimiz gibi değil mi? Kıyametin alametleri ile ilgili hadislerden hatırlıyorsanız akide'de anlatmıştık bunları değil mi? Kısa kısa cevap da vermiştik. Geri gelince daha tafsiratlı konuşacağız demiştik. Yani bunların da şüpheler de böyle. Bir umumi bu tip şüpheler var. Bütün sünnete bakışta. Bir de cüz'i, yani sünnetin bir kısmıyla bir de tek tek adam hadislere yapışmış. Yani bak şu hadis şöyle problemli, Bukhara'daki bu hadis böyle problemli vesaire diye. Yani mevzu biraz çok uzun zaman isteyen ve biraz cehd isteyen bir şey, mevzu. Başka? Sorusu olan? Yok. Vâhîr dâvânâ, Rabbil